Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Canlı yayındayız. Ben Yamur Yıldırım. Çok değerli konuklarım var. Sağ olsunlar geldiler işlerinin güçlerinin ortasında. Mimarlar Odası'ndan Handi Akarca ve Rıfat Doğan'la birlikteyiz şu anda. Hoş geldiniz. Şimdi Hoş bulduk. Ve canlı yayın masasında sevgili Feryal Kabil'le birlikteyiz. O yüzden de benim için mutlu bir gün. Uzun soluklu radyo programı zamanımda ilk defa da Feryal'le canlı yayın yapmanın da şerefini yaşıyoruz diyelim. Miyananda Mimarlar Odası'nda benim uzun süredir beklediğim kendi çalışmalarımla da çok örtüşen hatta rica minnet açılış gününde geç saatte açtırdığım tarlabaşı bir kent mücadelesi. Sergisi devam etmekteyken çok da kısa bir süre boyunca görebileceğiniz evet. hemen radyo stüdyosunda yakındaki Karaköy'deki <gülüyor> Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde görebileceğiniz bu sergiyle birlikte şahane de bir kitap çıktı. Sağolsunlar Mimarlar Odası'ndan konuklarım da geldiler sergiyi ve kitabı anlatmak için. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet. Sergi başı Bir Kent Mücadelesi ismiyle müsemma evet. odanın da uzun soluklu evet. mücadelelerinden bir bi tanesi aslında ilki eee eski haliyle bilenler oradaki bulvarın işte 85 yılında açılması kararıyla Bedrettin Dalan döneminde, belediye başkanlığı döneminde e, herkes işte Dalan'ın yıkımları emin önünde biliyorsunuz her yerde e, ...yıkımları vardı dalanın. Onlardan bir tanesi de bulvarı açmaydı. Bu bulvarın açılması meselesi aslında çok eski bir proje biliyorsunuz. Prost planlarıyla İstanbul'un belli arterler açılması, çalışması var. Sonra orası kalıyor. E, daha sonra bu işte dalana kısmet oluyor. E, ama Mimarlı Odası da diyor ki burada böyle plan yapılmaz. Farklı planlar da yapılabilir. Yani başka bir türlüsü mümkün. Onun için de plan çalışmaları yapılıyor. Ee, ama bir türlü anlatamıyorlar dertlerini. Ee, bu sefer de ilk defa Mimar tarihinde Kültür Bakanlığı'na bir dava açılıyor ilk defa. Yani e, hep kent mücadelelerinde ufak tefek mücadeleler var ama bunu hukuk mücadelesi anlamında e, götürmek ve bunu sonlandırmaya çalışmak ilk defa Tarlabaşı bulvarıyla söz konusu. Onun için Mimarlar Odası tarihinde de önemli bir yeri var Tarlıbaşı'nın. Kendi tarihiyle beraber Mimarlar Odası tarihinde de önemli bir yeri var yani. Bir yandan da hali arşiv kazısı diyebileceğimiz evet. <gülüyor> büyük bir emekle de ortaya evet. çıkarılmış bir sergi. Şimdi programda canlı yayına girmeden önce onu konuşuyorduk. Hande Hanım'la da hani oda için de bir yandan bunlar elimizde diyoruz evet. ama o belgeleri de yeni bir şekilde gün yüzüne çıkarmak evet. için de iyi oldu. Ya. Dijitalleştirme çalışmamız var. Aslında Rıfat'ın da bir buçuk senedir. Bir buçuk sene oldu değil mi? <gülüyor> oldu. Ee, Rıfat gazeteci biliyorsunuz. Rıfat Doğan. Ee, bize de e, arşiv araştırması kapsamında destek olmak için bizle çalışmaya başladı. Ee, biz tabii bu çalışmayı duyunca hemen e, daha yönetim kurul masasındayken atladım üstüme. Yani hani resmen atladım konunun üstüne, refatın da üstüne. Bunu tarla başıyla başlatalım diye e, zaten çok konumuz var. Yani kent mücadelesi anlamında çok konumuz var. E, arkasından emek geliyor, parkotel geliyor. E, emek daha sonra ama parkotel var, AKM var. Ee, çok Biliyorsunuz 5366 ile söz konusu olan alanlar var. Oda'nın bu mücadelelerin hepsi aslında bu serinin devamında gelecek. Bu aslında bir ilk adım diye düşünüyoruz biz. Tamam güzel. Evet bütün mücadeleleri e, hem dava dosyalarıyla beraber hem de e, çevreleriyle beraber neden orada mücadele edildiği koymak için yapacağız. E, Rıfat'a ben biraz da söz bırakayım. Ben çünkü alınca bırakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu araştırmayı nasıl yaptı Rıfat ondan dinleyelim isterseniz. Ee, şey 2016 Eylül ayında başladım ben aslında o da, da çalışmaya profesyonel olarak ee, bunu ilk söylediklerinde çok heyecanlanmıştım yani işte e, Canatalay e, Sami Bey vardı şube genel başkanımız e, Sami Yılmaz Türk birlikte oturduğumuzda çok heyecanlanmıştım bayağı heyecanlanmıştım ama sonra oda'nın e, arşivi var Şener Özder e, kütüphanesi oraya girince böyle bir, biraz korktum çünkü kork korktum şöyle çünkü Derya deniz. Evet. <gülüyor> Dosyalar dosyalar. Yani tarlabaşı dediğiniz e, dosya işte beş klasörden oluşuyor. Beş klasörün içine girip o davaları ayrıştırmak, belgeleri ayrıştırmak, onları tek tek okuyup sıralandırmak. Çünkü bu aynı zamanda bir kronoloji çalışması, bir tarih çalışması. Evet. E, onları yan yana getirebilmek gerçekten çok büyük emek istedi. Ben de ama o, o sürede çok büyük e, şeyle çalıştım. Yani çok büyük zevkle çalıştım. Çünkü aynı zamanda ben dikende, kent çevre Muhabili de yapıyorum. Benim alanım ve e, derinleşme konusu olduğunda o da bana çok büyük bir imkan sağlamış oldu aynı zamanda. Ama benimle beraber ben bir sürü insanla da çalışmanın mutluluğunu yaşadım. Yani işte e, bir sürü hocamız geldi, bize destek oldu yazılarıyla, fotoğrafçı, belgeselci, işte Fatih Pınar'ından sonradan, Çalışma biterken işte Filistülü arkadaşımız geldi mesela fotoğraflarıyla bize katkı sundu. Yani bir sürü insanla aslında Tarlabaşı üzerinden, Tarlabaşı Mücadelesi üzerinden tanışmış. Ve e, nasıl diyelim aslında bir dostluk da kurmuş olduk. Bence bu anlamıyla çok kıymetli bir çalışma oldu. Geri planı da anlatmakla bitmez yani. <gülüyor> evet tabii evet, hakikaten bir kızı yani bir yandan. O dosyaların içinden bile kim bilir ne hikayeler çıkmıştır. Bu söylediği beş klasör sadece klasi edilenler. Evet, evet. evet. Biliyorsunuz geçen sene e, Yıldız'daki binamız baskına uğradı. Belki takip etmişsinizdir basından. Hatta burada da konuşmuştuk. Evet. İstelik e, işte, oradaki işte yönetici ve çalışan arkadaşlarımız da e, gözaltına alındılar bir gün boyunca Hı -hı. akşama kadar. E, orada bizim çok büyük bir arşivimiz vardı. Ve bu arşiv hakikaten derdest edilip bir sene boyunca bilmediğimiz bir yerde tutuldu. Şimdi o arşivi biz bulduk tekrardan aldık getirdik ama bir sürü şey var. Yani açılmamış kutular var. Açılmamış sergi parçaları var. O kadar büyük ki yani yani İstanbul Şube'nin çok e, uzun zaman boyunca üst üste konmuş çok fazla belgesi var. Bunların hepsinin işte tarla başıyla olan kısmını ayırtırıp bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu aslında hani sergiyi şimdi şöyle söyleyeyim. Hani çok iddialı Olmayalım. Bulabildiğimiz kadarıyla ortaya çıkardık. Yani daha da yapılacak çok şey olabilir tabii. Ee, işte 14 metre mi oldu? Yok hayır. 30, 14 panel çarpı 2.20 işte 30-35 metre civarında bir e, timeline'ımız var. Zaman çizerdiği zaman kronolojisi. Anca sığdırdık. Tabii. Daha bulsaydık herhalde evet. <gülüyor> bayağı bir dolaştıracaktık. Tabii badayı. bunun yanı sırada hayli kalabalık masalar da var. Bu evet. şekilde de aslında biraz sergiden bahsedebiliriz. Hani Hem belgeleri <gülüyor> masaların üzerinde <gülüyor> de sergiliyorsunuz. Evet. Gazete kupürleriyle evet. arşivden derlenen bir takım haberlerle. Bir yandan da bir İstanbul tarihi okuması yapıyorsunuz. Hem Tarlabaşı ve evet. Beyoğlu özelinde hem de İstanbul nasıl değişmeler yaşadı. Tarihi boyunca hatta... 14. yüzyıldan başlıyordu evet. yanılmıyorsam. Şimdi bizim e, işte bu bir buçuk senelik ekip çalışmamız üç kişiydi aslında. E, e, bu 14. yüzyıldan başlatma fikri eser arkadaşımızın, eser Yağcı arkadaşımızın fikri ve bir gün elinde böyle <gülüyor> o eski iki sayfalık bir listeyle geldi. Ben timeline çalışması yaptım diye bir baktık işte çok eskilerden geliyor süper. E, bunun altını doldurmak lazım. E tabii e, onun mücadele kısmını e, Rıfat toparladı. E, bu Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor kısmını eser toparladı. Ben de hani tarla başından ben daha önce de çalışmıştım da var tarla başı ile ilgili e, onları da ben toparladım. Böyle bir şey yaptık ama sonrasında tabii ki odadan e, Mücella Hanımın Sami Bey'in Ali Bey'in çok katkıları oldu. E, yani herkesin bir Oraya bir bilgi bırakması var. Kitapta Asuman Hoca'nın, Şükrü Hoca'nın yazılarından çok faydalandık o, o olayları dizmek konusunda. Evet güzel bir genel çerçeveyle açılıyor evet. kitapta. Osman Türk'ünün, çok sevgili Asuman evet, Hoca'nın evet. tarla başına tarihin toplumsal katmanları evet. ışığında bakmak metni var. Sonra da yine Zeynep Hoca'nın Zeynep evet. Albay'ın tarla başındaki mimari ve kentsel dokuya ilişkin saptamalar, semni yazısı var. Soru Şükrü Aslan'ın tarla başının demografik evet. yapısı. 3 ...metinden oluşan genel çerçevesiyle... ...Tarlabaşı hemen ardından da... ...bir tanıklıklar kısmı başlıyor. Tarlabaşı bulvarının açılması... ...ve aslında bugün yapılmakta olan... ...Kentsel Yenileme Projesi Beyoğlu Belediyesi'nin... ...gerçekleştirmekte Hı -hı. olduğu. Evet. Ve hemen ardından da Tarlabaşı Dönüşüm... ...ve değerlendirmeler, değerlendirmeler üzerine de aslında... Hı -hı. ...üç bölümden oluşuyor. Tanıklıklar evet. hakikaten ilginç. Benim de heyecanlandığım evet. bir bölüm oldu kitabın. Evet. Yani samimi bir kitap oldu bu. Eee... Şey yok, yani tabii ki bir kurguyu yaptık, en başta kurguyu yaptık. Tek başımıza değiliz, üç kişi çalıştık dediğim, oda tarafında biz üç kişi çalıştık. Ama büyük bir, burada gördüğünüz yazarlar ve artı 4-5 kişi daha var. Bir danışma kurulumuz vardı. Nasıl bir ürün çıkaralımı konuştuk ilk önce Eylül ayında, 2015 Eylül... 16 Eylül 2016 Eylül'de ee, ve ikişer ay arayla böyle toplantılarımız devam etti. Kitap mı yapalım, film mi yapalım, nasıl bir şey olsun bunu anlatmak için. Arşivimizi toplayacağız ama bir de bir ürün çıksın istiyoruz. Ee, en sonunda kitaba karar verdik. Ama kitap bir film ve bir sergi doğurdu ve bir panel doğurdu. Aslında kendi kendine üredi ee, bu işin çalışmasını yaparken. Evet aile çok kişinin katıldığı, benim çok, de evet. çok üzülerek katılamadığımda bir panel <gülüyor> gerçekleşti. Var, evet. Onu dinleyicilerimiz, kaçıranlar, katılamayanlar ee, ulaşabilirler mi? Ulaşacaklar. Biz onu çok uzun olduğu için biraz keselim. Yani parçalara bölelim ve öylece bizim mimaris TV'ye koyalım istiyoruz. Ee, web sayfamızdan ulaşılabilecek. Ama birazcık uğraşmamız lazım onunla ilgili bir işi var. Yani. Merakla bekliyoruz zaten Mimarist <gülüyor> evet. TV hala aktif hani oradaki evet, konuşmaları evet, kaçırdıkça evet. ben de takip ediyorum evet. kanalınız üzerinden peki bu sergi ne, zam ne zamana kadar devam edecek bir tekrar edelim ee, biz e, e, onu 3 Şubat, 3 Şubat, diye, Şubat düşün... diye düşünüyoruz evet, 3 Şubat'ta yani... kapanacak diye ha. açtık bu sergiyi ama gönlümüz hep açık kalmasını hmm. istiyor. Tabi <gülüyor> belgeler sürekli Mimarlar gittikçe. Odaya her sabah gittim de ee, ...güvenlik arkadaşlar var... ...Mustafa işte hı hı. özellikle sürekli diyor ki... ...bu sergi en çok gezilen sergi oldu... ...çok ilgi vardı, çok soruluyor... ...yani insanlar sürekli dolaşıyor... ...herhalde şu ana kadar o da tarihinde böyle... ...çokça gezilen sergilerden biri oldu... ...bunu duydukça mutlu oluruz... ...ben de bunu Zaten... duydukça hani biraz daha uzasın... <gülüyor> ...yani en azından <gülüyor> falan diye düşünüyorum ama, ama... ...tabii başka <gülüyor> sergiler de var yani sonuçta evet, planlanmış... Özellikle e, odanın sergi salonunun çok isteyen oldu bu dönemde. Bizim de bu kitabın yetişmemesi nedeniyle biz kitapla sergiyi senkronize etmek istedik. Hep hedefimiz oydu e, ve kitap geciktiği için birazcık sergiyi de hep kısalttık. Yoksa bu daha evvel açılacak bir sergiydi. E, onun için de şu anda iki haftası kalmış oldu. Şimdi bir haftası kaldı hatta evet. gezemeyenler için. Zaten <gülüyor> çok kısa bir süre için görülebilecek evet, evet. bir sergiyken bu kadar da ilgi görmekteyken evet. böyle Mimarlar Odası'na... Ne yapsak? <gülüyor> evet, evet. Burada Buradan bir mesaj konusumuzda... gönderelim Mimarlar Odası'na. <gülüyor> burada dinleyicilerimiz sergiyi kaçırıyor olabilirler. <gülüyor> Evet, gelsinler. Evet, evet. Bir de çok da keyifli, güzel bakması, karıştırması keyifli olan da bir kitap olarak da evet, kapağını, bir projesi çıktı aynı zamanda. Kapağını şişemize bakarsanız içinde de timeline'i göreceksiniz zaten kronolojik olarak. Biz taşıyabildiğimiz kadarıyla sadece mücadele var orada. İki mücadeleye sığdırdık. Yani İstanbul'un geri planı yok orada. Sadece tarla başında olup ile ilgili konuları oraya koyduk. Evet, kitabı. sürprizlerle dolu bir sürprizlerle kitap. Sürprizlerle dolu bir kitap, evet. Kapağını açtığınız zaman 1914'ten başlayan bugüne doğru devam eden, evet dediğiniz gibi bir zaman çizelgesiyle karşılaşıyoruz. Peki bu kitabı nasıl edinebilir? Bu kitap e, satışta bizim e, Karaköy'deki binamızın giriş katında e, kitapçımız var, Mimarlık Vakfı kitapçısı oradan alabilirler. Hazır. Gelmişken sergiyi de görmüşken kitabı da edinmelerini Edinme, öneririz. E, öneririz. Yani e, emek emek bizim e, bu konuda e, serginin görselleştirmesi konusunda Deniz Şener Yıldırım'ı anmak evet. lazım burada. Serginin göz alıcı olması yani herkesin çok büyük katkısı var tabii ama hani görselleştirmek tabii ayrı bir şey. E, kitabın da kapağında çok emeği var. Ee, ...zaten kitabı aslında... ...şöyle, onu da şey yapalım... ...biz hmm. e, fotoğrafı biz karar vermiştik zaten... <gülüyor> ...çok uğraştık ama... Hmm. ...evet fotoğrafı biz karar vermiştik... ...bu 1985 yıkımlarında... ...çekilmiş fotoğraflardan bir tanesi... ...Oda Arşivi'nden... ...bize gelen şöyle bir şey var... ...bütün bu fotoğraflar... ...tabii biz Oda Arşivi diye geçtik... Ee, ve katkı koyanları ayrıca belirttik ama her bir fotoğrafın altına aslında o da bir ayrı e, şey, e, kazı programı. Her bir fotoğrafın altına kimin çektiğini koymadık o da arşivi diye. Onu yapmamız lazım. Eğer ikinci, çok satın alırlarsa ikinci baskıyı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> O zaman oh, oh. not i̇kinci, olsun diye. İkinci baskıda onları da düzenleyip yaparız herhalde. Fotoğrafı sergi yapışlarında de kullanmışsınız bilmeyenler için. Evet. Ben de çok çarpılmıştım, çok etkilenmiştim gördüğüm evet. zaman. Bu 85 yıkımları sırasında çekildiğini söylemiştiniz. Evet. Marsilya'da üretilmiş üzerinde damgası evet. olan yıkılmış kiremitler üzerinde de markası yazıyor tam. Wishal Pierre, ya Marsilya ya. yazıyor kerem'in. <gülüyor> evet. evet insan bir dalıp gidiyor fotoğrafa. Bütün tarih orada aslında. Yani eee ta, Tarlabaşı'nın tarihi orada çünkü e, Zeynep Zenep'ucun e, yazısını okuyanlar da onlar, bu bu kitap aslında bir araştırmacılar için rehber kitap olarak niyetlenildi. Küçük bir rehber kitap olacaktı yani e, nasıl ulaşırlar o da arşivine? Bir de Tarlabaşı neresidir, nedir diye baksınlar diye. E, Orada belirttiği gibi Zeynep Hocanın gerçekten hani ilk e, planlı alan ve o zamanlar zaten usta da yok böyle kagir inşaat yapacak usta yok artı malzeme de yok. Onun için onlar Fransa'dan geliyor. Onun için ustalar Fransa'dan İtalya'dan geliyor. Yani e, bugün Haydar Paşa'ya baktığınız zaman Haydar Paşa e, Garına onun inşaatında da zaten e, İngiltere'den ustalar geliyor yani ve onlar için bir mahalle var onlar için bir kilise var onun için Kadıköy'de İngilizlere ait bir protestan kilisesi evet. var bütün bu tarih aslında hani kentin tarihi kentin oturanlarıyla beraber paralel baktığınız zaman bir mana taşıyor her bir taş konulmuş her bir taşın arkasında bir hikaye var bütün, bütün bunları bilirsek sahip çıkabiliriz zaten Tarlabaşı sergisinde öyle bir anlayışla kurgulandığı çok evet. belli. O yüzden de çok doyurucu ve bilgilendirici bir sergi. O yüzden ben de dinleyicilerimizin ziyaret etmelerini evet, edemeyenlerin bir... edemeyenlerin kitabı <gülüyor> en azından edinmelerini <gülüyor> şiddetle öneririm. Geniş bir çerçeveden bakıp dediğim gibi hem 14. yüzyıldan başlayarak hem Beyoğlu'nun dönüşümünü, yaşadığı demografik tanık olduğu Hı -hı. değişimleri anlatıyor. O dönemdeki savaşları, Hı -hı. olan akımları, nelerin nasıl etkilendiğini hatta mimarlıktaki ya da kentteki etkilerinden bahsederek açı açı aslında gidiyor üç odak noktası var evet. diyebiliriz de eğildi. Birincisi ilk imparatorluktan ulus evet. devlete geçiş evet. dönemi. Sonrası evet. Dalan'la birlikteki yıkım Doğurtuş. dönemi ve bugün de evet. olmakta olan yenileme projesi evet. boyunca oralarda birazcık alçalıp biraz daha odaklanıp <gülüyor> evet. sonra evet. tekrar yukarıdan bakmaya devam eden de bir kurgusu var. Evet. Serginin. Evet hakikaten de gezerken insan çok şey öğreniyor ve bu fotoğraf gibi ne fotoğraflar varmış da dedirten <gülüyor> evet. fotoğraflar da görmüş olduğumu evet. söyleyeyim evet. sergide. Evet evet yani çok ...çok harika fotoğraflarla rastlaştık... ...bir kısmını zaten... ...ön taraftaki... E, ...bu kumaşlara bastık... ...bir e, kaybolan tarla başını... ...kumaşlara bastık... ...böyle e, biraz romantik aslında... ...bir kısmı eksik kaldı... ...serginin, o da hikayeler kısmı... Hı hı. E, ...sergiyi biz kurkularken... ...üçe bölmüştük... ...haller, belgeler... ...ve hikayeler... ...haller bu e, zaman çizelgesinde... ...görebileceğiniz şeyler, yani Tarlabaşı'nın geçirdiği haller, Beyoğlu ve Tarlabaşı'nın. Belgeler zaten bizim elimizde olan belgelerdi. Bunları en başından beri basıp, hani ortaya koymak istiyorduk birer ciltli kitap olarak. Ee, hikayelerse aslında kimsenin göremediği ve elimizdeki işte kitaplardan, belgelerden çok küçük bir kısmı var. O da İlhan Berk'in şiirleri ve yazıları. Ee, sokakları ile ilgili şu anda kaybolan birçok sokak mesela Zambak Sokak yok şu anda ya da varsa da ucundan var yani ee, ama orada yaşayan insanların hikayelerine ulaştık biz ama yetişmedi çünkü artık bittik biz yani anlarım gerçekten <gülüyor> üç kişi böyle evet. bir zaman içinde böyle bir arşive girip evet. Rıfat Bey'in yaptığı inanılmaz evet. bir iş mesela <gülüyor> gazete küpürleri mesela Rıfat'ın çalışması Ondan da bir bahsedelim. Masada da aslında malzemeler var diye de bir açık evet, bırakmıştık. O kısım Rıfat'ın... Evet. Ya ben e, başta da belirttim ya o da arşivine girince e, böyle bir e, gaya kuyusuna girmiş gibi oldum. Yani şöyle bir korkuyla başladım. Dedim ki nasıl ayrı, bu kadar belge İşte işte gazeteler var, dava dilekçeleri var, açıklamalar var... Yazılmış kitaplar e, yazılmış var. Yazılmış kitaplar var. Bunlarla ilgili tezler var. E, ama sonra da böyle yavaş yavaş çalışınca, yavaş yavaş masaya oturunca kütüphanede Selma ablayla, onu da anmak istiyorum Hilal'le beraber, çok büyük emekleri var. Yani bu çalışmada e, çok yardımcı oldular. Oturunca masaya, zaten okudukça hani kendinden bir tarla başı, e, Güncesi, tarlabaşı kronisi oluşmaya başladı. Orada gazete küpürleri gerçekten bence tarihe tanıklığın en büyük şeylerinden biri, belgelerinden biri diyebiliriz o gazete küpürleri. Yani zamanında e, mesela şimdi o da da böyle çalışma yapıldığını görmedim ama yani gazete küpürleriyle ilgili. Ama o dönemde mesela Şener Özler yani her gün oturmuş evet. ve her gün tarla başı ile ilgili cumhuriyete, hürriyete, Milliyet'te... yani o gün ne kadar gazete çıkıyorsa ...hepsinde tarla başı ile ilgili çıkan gazete küpürlerini özenle şey yapmış, ayırmış, kesmiş, kırpmış, bir masaya koymuş, tarihlemiş. Yani hani o gazete küpürlerinden yola çıksak bile yine evet. bir tarla başı tarih evet. oluşturabiliriz mesela başka herhangi bir de dilekçeye ve açıklamaya bakmasak bile oradan bir tarlabaş tarihi çıkıyor zaten. Evet yakışına. evet onu ben de düşündüm. Ciltlerce evet. orada bakabileceğiniz gazete evet. kupürleri var. Çevirirken hakikate alternatif bir tarih okuması evet. yapıyorsunuz. Evet. Mimarlı odası gözümden. bastırıyor. Evet. Şöyle bir geçmişi var o ölçü gazetesinin. Ee, ana akım medyada bir türlü yer bulamıyor mimarlı odası. Lafını söyleyecek. Burayı korumamız lazım diyecek. Burası şöyle de korunabilir diyecek ama kimse, kimse yazmıyor. Çünkü o zamanlar her Herkes tarafında gayet popüler o yıkımlar. Çünkü bir pislik temizlenecek herkes öyle. Öyle bir imaj yaratılıyor ki. Evet evet öyle bir ton var. Evet bu pisliğin temizlenmesine nedense bir tek mimar odası karşı geliyor. TÜKAK'ı olan mimar odası. Halbuki kendini anlatıp miyiz? O zaman e, bütün TUMOP bir araya geliyor. işte TUMOP e, ilk koordinasyon. E, oturuyorlar ve bir ölçü gazetesi çıkarmaya karar veriyor. Sadece mimar odasının ürünü değil. Diğer odalarında katkısı var. Ama e, en büyük emek bu tarlabaşı anlamında mimarlısından geliyor. Bu nedenle Ölçü Gazetesi gerçekten alternatif bir tarih. O yüzden demek ki Ölçü Gazetesi kuruluyor. Evet. ve O bakımdan da çok kıymetli <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet. Hem Rıfat Bey'in de söylediği gibi milliyet gibi, hürriyet gibi, cumhuriyet gibi yayınlardan kupürleri evet. arka arka okuyorsunuz. Hem de Ölçü Gazetesi'nin sayılarını görebiliyorsunuz. Evet. Bir yandan da böyle hani Naif diye de nitelendirebileceğim evet. de bir dili var ölçü evet. Birini ben de paylaştım hatta bir sayısının manşetinde 86'da galiba. Keskin sirke küpüne plansız belediyecilik kentine zarar verir. Evet, evet. Hani böyle evet. Böyle <gülüyor> naif de aslında bir yayınmış hakikaten. Evet, çok keyifli bir sergi hakikaten. Bütün bunlar bile size yayın şeyi olabilir yani konusu olabilir. Evet, evet, evet. <gülüyor> hani öyle birkaç program bile çekilebilir evet. önümüze koyup. evet. İnsan bir tekrar o günlere yani, bakıyor. Yani e, şunu da görüyoruz aslında sergide. Yapılan hani e, bu tarla başı yıkımları için ve insan temizliği ilk önce bir insan nüfus değişimi için yapılan çabaları görüyor herkes orada. Artı bir de e, ilk önce burayı yıkmak için nasıl bir e, düzen geliştirildiği ve o düzenin e, 2005'ten çıkan o 5366 sayılı yenileme alanları yasası kısaca söylersek... ...onunla beraber bu yıkımlar sırasında olan... ...yani yerinden edilmenin tarihçesi aslında. Evet, evet, Her evet. türlü yerinden edilmenin tarihçesi... ...biraz da tarl başında görüyoruz. Ve tekrarlıyor, sürekli tekrarlıyor. Yani bunu millet bazında yapıyoruz belki. Devlet eliyle yapılıyor. Devlet eliyle yapılmanın belediye eliyle yapılmasını görüyoruz. Evet. Tabii ki o da devlet yani. Hani bir şekilde bunun... Ee, çeşit türlüsünü görmek için de bu yerinden edilmenin e, gidilebilecek bir örnek araştırmacılar kesinlikle, için kesinlikle tarla başına öyle bakmak çok ilginç ben de şimdiki çalışmalarım da onu yapıyorum aslında hani evet. bu marjinalize edilen öteki nın evet. da olduğu bir yer ve evet. ona karşı nasıl hakim ideoloji Hı -hı. bir söylen evet. değiştiriyor onu hani bu evet. temizlenmesi gereken bir pislik deniliyor doğru, bunlar doğru. bizim eczadımızın yapıları değil deniliyor mesela evet. hani o da bir evet. arkadaşım evet yani e, Erdal Bey'in orada bir sözü var e, binanın gayri müslümi olur mu diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> binaları gayrimüslimler yaptı diye bu bina da mı? Şimdi ben oturuyorum içinde diyor. Yani bu bina gayrimüslim mi? Niye yıkıyorsunuz? Ee, yani hani sadece gayrimüslüme değil. Aslında şu andaki durum ee, oranın ...kent merkezinde ve rantının çok yüksek bir alanda olması şu andaki düşmanlığın sebebi... ...yani oradaki hani bizi düşmanlık gibi görünen ...orada alan açma, arsaya üretme arzusu şu andaki oranın rantının yüksekliğinden kaynaklanıyor. E, tabii ister istemez de şu anda onun için yasalar çıkartılıyor. Yani hani yenileme, e, yani koruma kurullarından geçirilemeyen projeler yenileme kurulu kuruluyor ve oradan geçiriliyor. Daha önce boyası badanası için her türlü başvuruların yapılması gereken alanda aynı yani Kültür Bakanlığı'na bağlı başka bir kurul yıkım kararı veriyor. İnsanın aklının almayacağı şeyler bunlar ama biz yaşadık. Ve bunların tanıklıklarını da sergide Orada, görmek mümkün. Kitapta, kitapta da özellikle. Evet kitapta çok detaylı bunlar görülebilir. Hakikaten çok... Değerli katkılar yapmışsınız. Teşekkürler. Biz bir şey yapmadık. Biz sadece aracı azaldık. olduk. Yani hani yapanlar, çok çalışanlar var bu alanda. Biz eliniz değdiğince bir araya getirmeye çalıştık. Ellerinize sağlık. Teşekkür Söylediğimiz ederiz. gibi 3 Şubat'a kadar devam etmekte bu sergi. Evet. Çok az vaktimiz var, kaçırmayın deriz. <gülüyor> <gülüyor> Bir yandan şunu da söyleyelim son olarak. Devam etmekte olan Beyoğlu Yenileme Projesi'nde aslında bugün de 2018'de bırakıyor sergi. Onun da planlarına evet. ulaşmanız mümkün sergide. Yani, bu arada onu evet onlar değişti biraz. Belki büyük ihtimalle biz Tabii. bunu belediyenin kendi sitesinden indirip bastırdık. Onu da yani, söylemiş oluyor. Evet. Ee, bir de biz burayla ilgili ilk davayı da kazanmıştı Mimarlı Odası. O bahsettiğim programın başında bahsettiğim davayı. Şimdi de bir dava kazanıldı aslında. Plan iptal oldu. Şu andaki plan iptal oldu. Ama bu iptal olma o kadar küçük harflerle söyleniyor ki ...şey mahkeme tarafından biz de böyle çok ilan edemiyoruz. Ama sonuçta Mimarlar Odası'nın şu andaki hukuk şartlarında dahi... ...Mimarlar Odası'nın bu planı dava etmesinin haklı olduğu hukuken de kanıtlanmış oldu. Ama ne yapalım bitti her şey. Dakikalar evet, da bitti. Tam bir Türkiye <gülüyor> hikayesi evet dakikalar <gülüyor> da bitti. Çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için. Ederiz, teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Mimarlık Odası'ndan Handi Akarca ve Rıfat Doğan'la birlikteydik. başı Bir Kent Mücadelesi sergisini konuştuk. Programı evet. dinledikten sonra sergi görmek isteyen dinleyicilerimiz için canlı yayın masasında idik. Feryal Kabil'e çok teşekkürler program için. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın, iyi günler. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı